Robert Louis Stevenson Doktorla Sarah Toga sandığının hikayesi Genç bir Amerikalı olan Bay Silas Q. Scudamore, sıradan ve zararsız bir yaratılışa sahipti. Ve New England'dan geldiği düşünülürse bu takdire şayan bir özellikti. Amerika'nın bu bölgesinde böyle güzelliklerden bahsetmek söz konusu bile olamazdı. Oldukça varlıklı olmasına rağmen bütün harcamalarını küçük bir not defterine kaydederdi ve Paris'in güzelliklerini kaldığı Latin mahallesindeki möbleli otelin yedinci katından izlemeyi tercih etmişti. Oldukça cimri biriydi ve ortakları arasında hemen göze çarpan ahlakı öncelikli olarak çekingenliğinden ve gençliğinden kaynaklanıyordu. Yanındaki odada kalan kadın öylesine çekiciydi ve öylesine zarif giyiniyordu ki onu ilk gördüğünde bir kontes olduğunu düşünmüştü. Zaman içinde adının Madame Spurine olduğunu ve hayatta saygın bir unvana sahip olmadığını anladı. Muhtemelen genç Amerikalıyı baştan çıkarma umuduyla hareket eden Madame Spurine, merdivenlerde karşılaştıklarında nazik bir şekilde eğilerek selam veriyor, siyah gözleriyle onu süzdükten sonra hışırdayan ipek elbisesinin altından görünen muhteşem ayakları ve bileklerini göstererek gözden kayboluyordu. Ne var ki kadının bu kurları, Bay Skademur'u cesaretlendirmek yerine derin kederlere ve utangaçlığa itiyordu. Birçok defa Bay Skademur'dan kibrit istemiş ya da Finos'un verdiği hayali zararlar nedeniyle özür dilemeye gelmişti. Ama kendisinden böylesine üstün birinin varlığında Bay Skademur'un ağzını bıçak açmıyordu. Fransızcası onu aniden terk ediyordu ve kadın gidene kadar yalnızca öylece bakıp kekeliyordu. Mesafeli bir ilişkileri vardı. Ama başka erkeklerle birlikteyken kadınla ilgili imalı sözler etmekten kendini alamıyordu. Amerikalı'nın diğer yanındaki odada, otelin her bir katında üçer oda vardı, şüpheli bir üne sahip olan İngiliz bir doktor kalıyordu. Söylenene göre polis, Dr. Noll'ı, geniş bir alanda çalışmalar yürüttüğü İngiltere'yi terk etmeye zorlamıştı. Önceki hayatında önemli işlere imza atmış olan bu adam artık, Latin mahallesinde sıradan ve yapayalnız bir hayat sürüyor, zamanının çoğunu araştırma yaparak geçiriyordu. Bay Skadmor, Doktor Noel tanışmıştı ve ikili ara sıra sokağın karşısındaki mütevazı restoranda birlikte akşam yemeği yiyorlardı. Silas Q. Scudamore, kayda değer birçok küçük günah işlemişti. Ve bu günahların şüpheli sayılabilecek yöntemlerle tadına varma keyfinden de kendini alıkoymuyordu. Bu günahlarından en büyüğü meraktı. O doğuştan bir dedikoducuydu. Hayat ve özellikle de deneyimsiz olduğu konular tutku derecesinde dikkatini çekiyordu. Küstah ve yenilmez bir sorgucuydu. Sorularını büyük bir inat ve patavatsızlıkla soruyordu. Mektup göndermek için postaneye gittiğinde mektubu elinde tarttığı, evirip çevirdiği ve adresi dikkatle incelediğine tanık olanlar vardı. Kendi odasıyla Madame Sparine'in odası arasında bir çatlak olduğunu keşfettiğinde çatlağı doldurmak yerine iyice büyüttü ve komşusunun neler yaptığını öğrenmek için bunu bir gözetleme deliği olarak kullanmaya başladı. Mart ayının sonlarına doğru bir gün gittikçe artan merakına yenilerek deliği biraz daha büyüttü. Böylelikle odanın bir köşesine daha hakim olmuştu. O akşam her zamanki gibi Madame Sparine'i gözetlerken birden deliğin öteki tarafının tuhaf bir şekilde karardığını fark etti. Engelhani'den ortadan kalkıp kulaklarında bir kahkaha yankılanınca şaşkına dönmüştü. Belli ki duvarın sıvası gözetleme deliğinin sırrını açık etmiş, komşusu da bu iltifata böyle karşılık vermişti. Bay Skadimor'un canı bu işe bir hayli sıkılmıştı. Madame Spurini acımasız bir şekilde kınıyordu. Hatta kendini bile suçlamıştı ama ertesi gün kadının onu en sevdiği uğraşından mahrum etmediğini fark edince, onun bu umursamazlığından yararlanmaya devam ederek aylak merakını tatmin etti. Madam Sparini o gün ellili yaşlarında uzun boylu, çelimsiz bir adam ziyaret etti ve uzun bir süre orada kaldı. Silas bu adamı daha önce hiç görmemişti. Tübit takımı ve renkli gömleği kadar kaba favorileri de onun bir İngiliz olduğunu açık ediyordu. Donuk gri gözleri Silas'ın içini ürpertmişti. Fısıltılar halinde gerçekleşen konuşmalarını dinlerken dudaklarını yiyip durdu. İkilinin birçok kez kendi odasını işaret ettiğini fark etmişti. Ama büyük bir itina göstererek edinebildiği tek kesin bilgi, İngiliz adamın daha yüksek bir sesle, sanki bir gönülsüzlüğe ya da itiraza verdiği cevapta gizliydi. Adamın zevkini çok iyi ölçüp tarttım. Tekrar söylüyorum, siz güvenebileceğim tek kadınsınız. Madame Spreen buna cevap olarak it çekti ve karşısındaki niteliksiz otoriteye teslim oldu. O öğleden sonra gözetleme deliği en sonunda önüne gardırop konarak perdelendi. Silas, İngiliz adamın şeytanca önerisine bağladığı bu talihsizlik karşısında ayıplanıp dururken, resepsiyon görevlisi ona bir kadın tarafından Fransızca olarak yazılmış bir mektup getirdi. Mektup özenli bir imla ile yazılmamıştı, imzalanmamıştı ve üstelik genç Amerikalı'yı yüreklendirici sözlerle o gece saat 11'de Bollier Balos'una davet ediyordu. Baysailis'in kalbinde merak ve utangaçlık uzun bir süre savaşıp durdu. İçi bazen erdemli, bazen de cesur ve ateşli duygularla doluyordu. En sonunda Baysailis Q. Scudamore, saat 10 olmadan çok önce, Boulier balosunun kapısında iki dirhem bir çekirdek şekilde hazır bulundu. Giriş parasını kayıtsız bir şeytanlıkla öderken çekici bir tavrı vardı. Şimdi karnaval zamanıydı. Balo çok kalabalık ve gürültülüydü. Işıklar ve insanlar ilk bakışta genç macera perestimizi utandırsa da beynini bir şekilde zehirleyerek kendini daha erkek hissetmesini sağlamıştı. Şeytanla yüzleşmeye hazırdı. Bala kasılarak girdi. Gösteriş yapmakla meşgul olduğu sırada Madame Spreen'le İngiliz adamın bir sütununun arkasında sohbete daldıklarını fark etti. Kedi gibi kulak kabartma dürtüsüne hemencecik yenilivermişti. Çifte onları duyabileceği bir mesafeye kadar arkalarından yaklaştı. Adam şu. Diyordu İngiliz. Şurada, uzun ve sarı saçlı, yeşil elbiseli kızla konuşuyor. Silas, İngiliz'in işaret ettiği kişinin ufak tefek, genç, çok yakışıklı bir adam olduğunu gördü. ''Tamam.'' dedi Madame Zufirin. ''Elimden geleni yapacağım ama yenilginin de ihtimal dahilinde olduğunu unutmayın.'' ''Hayır.'' diye karşılık verdi yanındaki. ''Karşılaşacağımız sonuçların sorumluluğunu üstüme alıyorum. Ben sizi otuz kişinin arasından seçmedim mi?'' Haydi, prense dikkat edin. Bu gece berbat bir tesadüf sonucu o da gelmiş, sanki Paris'te öğrenci ve tezgahtar parçalarıyla dolu bu balo dışında gidecek bir yer bulamamış gibi. Şuna baksanıza, tatile çıkmış bir prensten evinde oturan bir imparatora benziyor. Silas yine şanslıydı, yapılı, oldukça yakışıklı, etkileyici ve nazik tavırlı bir adam gördü. Adamın yanında oturan diğer yakışıklı ondan daha genç görünüyor ve dikkat çeken bir teslimiyetle adamı seyrediyordu. Prens'in adı Silas'ın cumhuriyetçi algısını etkilemişti. Üstelik bu adla seslenilen adamın görüntüsü aklında canlandırdığı kadar çekiciydi. Madam Sifrin'le İngiliz adamı baş başa bırakıp kalabalığı yararak Prens'le sırdaşının oturduğu masaya yaklaştı. ''Ceraldin'' diyordu Prens. ''Bunun delilik olduğunu söylüyorum. Siz...'' Kardeşinizi bu tehlikeli görev için seçtiniz. Bu durumdan çok memnunum. Ve onu yönlendirmelisiniz. Paris'te yeterince zaman kaybetti. Başa çıkması gereken adamın kişiliğini düşünürsek, bu zaten başlı başına bir tedbirsizlik örneği. Ama adam gideli 48 saat oluyor ve hakkında verilen kararın ikinci ya da üçüncü günündeyiz. Sizce burası zaman geçirmek için uygun bir yer mi? Şu anda bir salonda çalışıyor olması gerekirdi. ''Uzun uzun uyumalı, ayakta uygun egzersizleri yapmalı, sıkı bir diyete girmeli, beyaz şarap ya da konyak içmemeliydi.'' ''Sizce bizim oyun oynadığımızı falan mı sanıyor?'' ''Bu bir ölüm kalım meselesi, Ceraldin.'' ''Kardeşimi, ona müdahale edemeyeceğimi ve endişelenmemem gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum.'' dedi Albay Ceraldin. ''Sandığınızdan daha dikkatli ve inatçıdır. Eğer söz konusu bir kadın olsaydı, bu kadar emin olmazdım ama başkanı ve iki uşağı bir an bile tereddüt etmeden ona emanet ettim.'' ''Bunu duyduğuma sevindim.'' diye karşılık verdi prens. ''Ama içim hiç rahat değil. O hizmetkarlar iyi eğitilmiş ajanlardır. O pislik daha önce üç kez adamları atlatmayı başarıp her birinde saatlerce tehlikeli işler çevirmedi mi? Bir çömezin yanlışlıkla izini kaybetmesi işten bile değil.'' Ama Rudolf ve Jeremy, adamın izini kaybettiyse, bu geçerli bir neden ve istisnai kaynakları olan bir adam tarafından bilerek yapılmıştır. ''Artık sorunun benimle kardeşim arasında olduğunu düşünüyorum.'' diye cevapladı Geraldine. Rencide olmuş gibi bir hali vardı. ''Sanırım öyle, Albay Geraldine.'' dedi Prenz Florizel. ''Belki de bu yüzden tavsiyelerimi kulak ardı etmemelisiniz. Bu kadarı yeter. Şu sarılı kız güzel dans ediyor.'' Sohbetin yönü, yeniden karnaval zamanı Paris'teki bala salonlarında konuşulan alışılageldik konulara dönmüştü. Silas nerede olduğunu ve buluşma saatinin neredeyse geldiğini hatırladı. Düşündükçe bu beklentiden rahatsız oluyordu. Tam o sırada kalabalığın içinde adeta bir girdap oluştu ve Silas'ı kapıya doğru çekmeye başladı. Kendini akışa bırakmak zorunda kalmıştı. Girdap onu salonun köşesine doğru sürüklediğinde kulaklarında birden Madame Spurne'nin sesi verdi. Kadın, en fazla yarım saat önce tuhaf bir İngiliz tarafından işaret edilen sarı bukleli genç adamla Fransızca konuşuyordu. ''Şerefim söz konusu.'' dedi. ''Yoksa kalbimin söylediğinden başka bir şart koşmazdım. Ama siz kapı görevlisine bu kadarını söyleseniz yeter. Tek kelime etmeden geçmenize izin verecektir. Ama bu borç konuşması da neyin nesi?'' diyerek karşı çıktı yanındaki adam. ''Tanrım.'' dedi. ''Sizce ben kendi kaldığım oteli bilmiyor muyum?'' Madam Spreen, adamın koluna şefkatli bir şekilde girerek oradan uzaklaştı. Bu konuşmalar, Silas'ın aklına yapması gerekenleri getirmişti. On dakika kaldı, diye düşündü. Sonrasında böyle güzel ve hatta daha iyi giyinmiş bir kadınla olacağım. Belki gerçek bir hanımefendi, hatta unvanlı bir kadındır. Sonra el yazısının nasıl da kargacık burgacık olduğunu hatırlayınca keyfi kaçtı. Belki de hizmetçisi yazmıştır, diye geçirdi aklından. Artık buluşma saatine yalnızca beş dakika kalmıştı. Zamanın daralmasıyla kalbi tuhaf ve hatta rahatsız edici bir hızla çarpmaya başladı. Ortaya çıkmak zorunda olmadığını düşünmek onu rahatlatıyordu. Erdem ve korkaklık kol kola girmişti. Yeniden kapıya yöneldi. Ama bu kez ters yöne doğru hareket eden insan girdabına karşı koyarak kendi isteğiyle yapmıştı bunu. Belki de bu uzun süren itirazları onu tüketmişti ya da belki birkaç dakika boyunca aynı kararlılıkla devam etmesi tepki göstermesine ve farklı bir amaca yönelmesine neden olmuştu. Elbette üçüncü kez döndükten sonra buluşma noktasının birkaç metre yakınındaki gizlenme yerinde durdu. Ruhu adeta can çekişiyordu ve dindar bir insan olduğu için Tanrı'ya onu kurtarması için defalarca yalvardı. Artık bu buluşmayı hiç mi hiç istemiyordu? Bir erkek gibi davranmadığının sanınabileceğine dair o saçma korkusu dışında oradan kaçıp gitmesine engel olan bir şey yoktu. Ama bu korkusu o kadar güçlüydü ki diğer bütün gerekçeler karşısında soğukkanlılığını korumayı bildi. Belki bu korku ilerlemesini sağlamıyordu ama en azından kaçmasını engelliyordu. En sonunda buluşma saatini 10 dakika geçti. Genç Scudamore'un içi rahatlamaya başlamıştı. Buluşma noktasına baktığında kimsenin olmadığını gördü. Belli ki tanımadığı o kişi yorulmuş ve balodan ayrılmıştı. Önceki çekingenliğinin yerini cesarete almıştı. Buluşmaya geldiği için artık korkak yaftasından kurtulduğunu düşündü. Şimdi de oyuna geldiğinden şüphelenmeye başlamıştı. Hileyi hemen fark ettiğini ve hilebazları alt ettiğini düşünerek kurnazlığıyla övündü. Genç bir adamın aklı nasıl da aylak oluyordu böyle. Aklı bu düşüncelerle karışmışken köşesinden cesur bir şekilde çıktı ama henüz birkaç adım atmıştı ki biri koluna dokundu. Arkasına döndüğünde iri yarı, etkileyici yüz atlarına sahip ama bakışları sertlikten tamamen uzak bir kadın gördü. ''Siz kendine güveni tam bir kadın avcısı olmalısınız.'' dedi. ''Çünkü kendinizi epey beklettiniz ama sizinle görüşmeye kararlıydım. Bir kadın ilk adımı kendi atmak zorunda kalacak kadar unutulduğunda uzun süre önce gururunu geride bırakmış demektir.'' Silas... Kadının iriliği, çekiciliği ve birdenbire karşısına çıkması nedeniyle yelkenleri suya indirmek zorunda kalmıştı. Ama kadın onu hemen rahatlatmayı bilmişti. Davranışları oldukça yumuşak ve müşfikti. Onu espri yapmaya teşvik etmiş, sonra büyük bir coşkuyla alkışlamıştı. Tatlı sözler ve ılık konyağın verdiği cesaret arasında geçen çok kısa bir süre sonra saylısı kendisine aşık olduğuna ikna etmeyi başarmakla kalmayıp aşkını büyük bir coşku içinde itiraf etmesini sağladı. ''Heyat'' dedi. ''Söylediklerinizle beni göklere çıkaran bu güzel andan dolayı üzüntü duymalı mıyım?'' ''Bilmiyorum. Şimdiye kadar acı çeken bir tek bendim. Oysa artık iki kişi acı çekecek. Zavallı çocuk. Ben kendi evimin sahibesi değilim. Sizi evime davet edemiyorum. Çünkü kıskanç gözler tarafından gözetleniyorum.'' ''Bir düşüneyim'' diye ekledi. ''Ben sizden çok daha zayıf olmama rağmen sizden daha yaşlıyım.'' Cesaretinize ve kararlılığınıza güvensem de karşılıklı çıkarımız için kendi deneyimlerinden faydalanmam gerek. Nerede yaşıyorsunuz? Ona möbleli bir otelde kaldığını söyleyerek otelin bulunduğu sokakla kapı numarasını verdi. Kadın birkaç dakika boyunca zihnini zorlayarak düşünür gibi göründü. Anladım, dedi en sonunda. Sadık ve itaatkarsınızdır, değil mi? Silas, kadının sadakati konusunda samimi bir şekilde ikna etti. O halde yarın gece, diye devam etti, cesaret verici bir gülümsemeyle. Bütün akşam evde olun. Eğer bir arkadaşınız sizi ziyaret edecek olursa, aklınıza ilk gelen bahaneyle onu başınızdan atın. Kapınız muhtemelen saat 10'da kapanıyordur, değil mi? 11'de kapanıyor, diye cevap verdi Silas. 11'i çeyrek geçe. ''On çeyrek geçe.'' dedi hanımefendi. ''Evden çıkın. Kapının açılmasını isteyin ama kapı görevlisiyle sohbet ederseniz her şeyi mahvetmiş olursunuz. Lüksemburg bahçesinin bulvarla kesiştiği köşeye doğru ilerleyin. Orada beni göreceksiniz. Tavsiyeme harpiyen uyacağınıza inanıyorum. Unutmayın, eğer beni yüzüstü bırakacak olursanız, tek hatasız sizi görüp sevmek olan bir kadının başına büyük bir bela açmış olursunuz.'' Tüm bu talimatların ne anlama geldiğini akıllardiremedim, dedi Silas. Sanırım bana şimdiden efendimmişsiniz gibi davranmaya başladınız bile, dedi kadın, adamın koluna yelpazesiyle vurarak. Sabredin, sabredin. Zamanla her şey açığa çıkacak. Bir kadın önce itaat edilmek, sonrasındaysa itaat etmek ister. Tanrı aşkına, sizden istediğimi yapın, yoksa hiçbir sorunuza cevap vermem. Aklıma geldi de, diye ekledi. Sonraki aşamalarda karşılaşacağı zorlukları fark etmişcesine ısrarcı ziyaretçileri uzak tutmak için daha iyi bir plan yapsam iyi olacak. Kapı görevlisine sizi görmeye gelen kimseyi içeri almamasını söyleyin. Tabii bir borç hakkında konuşmaya gelen biri dışında. Başınıza bir şeyler gelmesinden korkuyor gibi davranırsanız, söylediklerinizi ciddiye alacaktır. Sanırım kendimi davetsiz misafirlerden koruma konusunda bana güvenebilirsiniz.'' dedi. ''Sesinde hiç kırgınlık yoktu.'' ''Planımızı bu şekilde yapalım.'' diye cevap verdi soğuk bir tabırla. ''Erkekleri tanırım. Kadınların onurunu düşünmezsiniz.'' Silas'ın yanakları kızardı ve başını öne eğdi. Çevirmeyi planladığı dolaplar aşırı bir kibir içeriyordu. ''En önemlisi de'' dedi kadın, ''dışarı çıkarken kapı görevlisiyle konuşmamanız.'' ''Peki ama neden?'' diye sordu Silas. ''Verdiğiniz bütün talimatların içinde en önemsizi bu gibi görünüyor. Önce, şu anda gerekli olduğunu anladığınız diğerlerinden şüphe ettiniz.'' diye cevapladı kadın. ''Bana inanın, bu da çok gerekli. Zamanla anlayacaksınız. Daha ilk görüşmemizde bu tür önemsiz isteklerimi reddedeceksiniz, sizin şefkatsiz biri olduğunuzu düşünmez miyim sizce?'' Silas, açıklamalar ve özürlerle kendini affettirmeye çalıştı. O sırada Madame Siffrin'in saatine baktı ve çığlık atmamak için kendini zor tutarak ellerini birbirine vurdu. ''Tanrım!'' diye bağırdı. ''Çok mu geç oldu? Kaybedecek bir dakikam bile yok. Yasıklar olsun. Biz kadınlar nasıl da zavallı köleleriz. Sizin için nasıl bir riske girdim ben?'' Ustaca bir şekilde öpücükler ve boş bakışlarla harmanlandığı talimatlarını yeniledikten sonra Silas'a veda ederek kalabalığın arasında gözden kayboldu. Ertesi gün Silas kendini çok önemli biri olarak görmeye başlamıştı. Artık Madame Sıfri'nin bir kontes olduğundan emindi. Akşam olduğunda kadının bütün emirlerini harfiyen yerine getirdi ve soluğu kendisine söylenen saatte Lüksemburg bahçesinin köşesinde aldı. Ortada kimsecikler yoktu. Yaklaşık yarım saat boyunca gelen geçen herkesin yüzüne dikkatli baktı, hatta bulvardaki yakın köşelere göz atarak bahçenin çitlerini baştan başa dolaştı. Ama kollarına atılacak güzel kontesten hiçbir iz yoktu. En sonunda gönülsüz bir şekilde otele doğru yol almaya başladı. Yolda Madame ile genç sarışının arasında geçen sohbet kulaklarında yeniden yankılandı. Bu sözler, Silas'ı huzursuz etmişti. Görünüşe göre, diye düşündü, herkesin kapı görevlimize söyleyecek bir yalanı var. Zili çaldı ve kapı görevlisi elinde lamba ve üstünde pijamalarıyla kapıyı açtı. Gitti mi? diye sordu kapı görevlisi. ''Kim gitti mi?'' diye sordu Sayles sert bir dille. Uğradığı hayal kırıklığı onu öfkelendirmişti. ''Çıktığını fark etmedim.'' diye devam etti görevli. ''Ama parasını ödediğinizi düşünüyorum. Bu otelde sorumluluklarını yerine getiremeyen pansiyoner istemeyiz.'' ''Siz ne saçmalıyorsunuz böyle?'' diye sordu Sayles kaba bir şekilde. ''Bu zırvalardan hiçbir şey anlamadım.'' ''Borcu için gelen kısa boylu sarışın genç.'' diye karşılık verdi diğeri. ''Onu kastediyorum.'' Onun dışında kimseyi içeri kabul etmemem gerektiği söylendiği halde başka kimi kastediyor olabilirim ki? ''Tanrım, böyle biri gelmedi.'' diye söylendi Silas. ''Ben kendi bildiğime inanırım.'' dedi kapı görevlisi, dilini yanağının içinde sersir bir tavırla bastırarak. ''Siz küstah bir herifsiniz.'' diye bağırdı Silas, kaba davranırken gülünç duruma düştüğünü hissedip, aklını kurcalayan onlarca soruyla birlikte hızla arkasına dönüp yukarı koştu. ''Lamba istemiyor musunuz?'' diye seslendi kapı görevlisi. Ama Silas daha da hızlı koştu ve yedinci kata ulaşıp kendi kapısının önünde dikilene kadar da asla durmadı. Bir süre nefeslendi. İçine çok kötü şeyler doğuyor, neredeyse odaya girmeye korkuyordu. En sonunda bu korkusunu aştığında odanın karanlık ve el değmemiş olduğunu görerek rahatladı. Derin bir nefes aldı. Yine odasında güven içindeydi. Bu yaptığı ilk ve son çılgınlık olarak kalmalıydı. Yatağın yanındaki komodinin üstünde kibritler duruyordu. Oraya yöneldi. Hareket eder etmez endişeleri yeniden ayyuka çıktı. Ayağı yerdeki bir engele çarptığında bunun yalnızca bir sandalye olduğunu fark ederek sakinleşti. En sonunda perdelere dokunmayı başardı. Pencerenin pek görünmeyen o noktasında durunca yatağın ayak ucunda olduğunu anladı. Komodine ulaşması için yatak boyunca ilerlemesi yeterliydi. Elini indirdi ama dokunduğu şey yalnızca bir yatak örtüsü değildi. Altında insan bacağına andıran bir şey vardı. Silas elini geri çekip olduğu yerde dona kaldı. ''Bu da ne nesi?'' diye düşündü. Kulak kesildi ama nefes sesi duyamadı. Yeniden büyük çaba sarf ederek parmağının ucuyla ilk dokunduğu noktaya uzandı ama bu kez yarım metre uzağa dokunmuştu. Dehşet içinde titremeye başladı. Yatağında bir şey vardı. Bunun ne olduğunu bilmese de varlığından emindi. Yeniden kıpırdayabilmesi için birkaç saniye geçmesi gerekti. Sonra içgüdülerine güvenerek kibritleri eline aldı ve sırtını yatağa dönerek mumu yaktı. Mum alev alır almaz yavaşça arkasına döndü ve görmekten korktuğu şeye baktı. Artık emindi. Orada hayal ettiğinden de kötü bir şey vardı. Yatak örtüsü dikkatli bir şekilde yastığın üstüne kadar çekilmişti ama hareketsiz yatan bir insan vücudu şeklinde uzanıyordu. Öne doğru eğilip çarşafları kenara çektiğinde... Bunun önceki gece, Bullyer balosunda gördüğü sarışın genç adam olduğunu anladı. Gözleri açık ve ifadesizdi. Yüzü şişmiş ve morarmıştı. Burun deliklerinden ince bir kan geliyordu. Silas uzun uzun inlemeye başladı. Mumu bırakıp yatağın yanında dizlerinin üstüne çöktü. Kapı uzun ama gizli bir şekilde çaldığında, korkunç keşfinin onu içine çektiği sersemliği üstünden atmayı başardı. İçeriye birinin girmesini engellemek için kapıya koşsa da çok geçti. Kafasında uzun yatak takkesiyle çıka gelen Dr. Noel'ın elindeki pener uzun ve beyaz çehresini aydınlatıyordu. Başını kuş gibi yana yatırıp içeriye baktıktan sonra kapıyı yavaşça kapadı ve odanın ortasına doğru ilerledi. ''Bir çığlık duyduğumu sandım'' diye söze girişti doktor ve zor durumda olduğunuzu düşünerek odanıza gelmekte bir sakınca görmedim. Yüzü kıpkırmızı olan ve kalbi korkudan deli gibi çarpan Silas, doktorla yatak arasında durdu. Sesi çıkmıyordu. ''Karanlıktasınız.'' dedi doktor. ''Ama yatağa girmek için hazırlanmamışsınız bile. Beni gördüklerimin tersine inanmaya ikna edemezsiniz. Gözünüzden anladığım kadarıyla ya bir dosta ya da bir doktora ihtiyacınız var. Hangisini istersiniz? Nabzınıza bir bakayım. Genelde kalbin durumu bu şekilde anlaşılır.'' Geri çekilen Silas'a doğru ilerleyip bileğinden yakalamaya çalıştı ama genç Amerikalı dayanılmayacak kadar gergindi. Doktordan ateşli bir hareketle kurtularak kendini yere attı ve hıçkırıklara boğuldu. Doktor Noel yataktaki cesedin morarmış suratını fark edince hızla koşup aralık duran kapıyı iki kez kilitledi. ''Kalkın!'' diye bağırdı tiz bir sesle. ''Ağlamanın sırası değil. Ne yaptınız siz? Bu ceset sizin odanıza nasıl geldi?'' Size yardımı dokunacak biriyle rahatça konuşun. Size zararımın olacağını mı düşünüyorsunuz? Yastığınızdaki bu cesedin sizin hakkınızdaki düşüncelerimi etkileyebileceğini mi sanıyorsunuz? Saf çocuk. Adil olmayan, kör kanunların olaya yaklaşımındaki dehşet, faili seben kişilere asla erişemez. Eğer kalbimdeki dost kan denizlerinden bana geri dönerse, şefkatinden hiçbir şeyi kaybetmemiş olacak. Ayağa kalkın, dedi. İyi ve kötü birer canavardır. Hayatta kaderden başka hiçbir şey gerçek değildir ve sonuç ne olursa olsun sonuna kadar size yardım edecek birisi var. Bu sözler sayesinde cesaretini toplayan Silas, titrek bir sesle doktorun sorularına cevap verdi ve en sonunda olan biteni anlatmayı başardı. Ama Prens ile Geraldine'nin arasında geçen sohbeti bir anlam veremediği için kulak arkası etmişti. Ve şu anda başına gelen talihsizlikle ilişkili olduğunu da kesinlikle bilmiyordu. ''Çok yazık'' diye söylendi Doktor Noll. ''Ya bana yalan söylüyorsunuz ya da tüm saflığınızla Avrupa'nın en tehlikeli ellerine düşmüşsünüz. Zavallı çocuk. Tüm bu sıradanlığınıza rağmen size nasıl bir tuzak kurulmuş? Nasıl ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyasınız? ''Bu adam'' dedi. Sizin iki kez gördüğünüz ve benim bütün entrikanın başı olduğundan şüphelendiğim bu İngiliz'i tasvir edebilir misiniz? Genç miydi, yaşlı mı? Uzun muydu, kısa mı? Ama bütün merakına rağmen Silas'ın hakkında hiçbir görüntü yoktu ve kuru genellemeler yapmak dışında elinden bir şey gelmiyordu. Elbette bu genellemelerle adamı teşhis etmek imkansızdı. ''Keşke okullarda az da olsa eğitim verilse'' diye bağırdı doktor öfke içinde. İnsan düşmanını gözlemleyemiyor, yüz atlarını hatırlayamıyorsa görme duyusunun ve düzenli konuşmanın ne önemi kalır? Avrupa'nın tüm çetelerini tanıyan ben, onun kimliğini tespit edebilir ve korunmanız için yeni silahlar kazanabilirdim. zaballı çocuğum. Bu sanatı gelecekte geliştirirseniz kendiniz için çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Gelecekmiş, dedi Silas. Benim geleceğimde dar ağacından başka ne olabilir ki? ''Gençlik, korkaklıktır.'' diye karşılık verdi doktor. ''İnsana sorunları olduğundan daha kara görünür. Ben yaşlıyım ama asla umutsuz değilim.'' ''Böyle bir hikayeyi polise anlatabilir miyim?'' diye sordu Silas. ''Elbette hayır.'' diye cevapladı doktor. ''İçine sürüklendiğiniz kumpasa bakacak olursam oldukça çaresiz bir durumdasınız. Yetkili mercilerin dar bakış açıları da sizi suçlu bulacaktır.'' ''Hem bu kumpasın yalnızca bir kısmını bildiğimizi unutmayın. Bu zalim hilebazlar polis soruşturmasıyla açığa çıkacak ve suçu sizin işlediğinize dair daha kesin kanıtlar sunacak başka tuzaklar da kurmuşlardır.'' ''Benim işim bitti.'' diye bağırdı Silas. ''Ben öyle söylemedim.'' diye karşılık verdi Doktor Noll. ''Çünkü tedbiri elden bırakmam.'' ''Şuna bir baksanıza.'' diye karşı çıktı Silas cesedi işaret ederek. ''Bu şey benim yatağımda. Ne açıklayabilirim, ne ortadan kaybedebilirim, ne de dehşete kapılmadan bakabilirim.'' ''Dehşet mi?'' diye sordu doktor. ''Hayır. Ölüm geldiğinde, insan bana artık neşterle ustaca incelenmesi gereken bir düzenek olarak görünüyor. Kan bir kez akmayı durdurup donunca, artık ortada bir insan kanı olduğunu söylemek mümkün değildir. Et bir kez öldükten sonra... Bu artık sevgilimizde arzuladığımız, dostumuzda saygı duyduğumuz et olmaktan çıkar. İnsana can veren ruhla birlikte nezaket, çekicilik ve korku da uçup gitmiştir. Kendinizi cesede itidalle bakmaya alıştırın. Çünkü eğer planım işlerse, şu anda sizi oldukça dehşete düşüren bu cesetle birkaç gün yaşamak zorunda kalacaksınız. ''Planınız mı?'' diye sordu Silas. ''Ne planı?'' ''Bana hemen söyleyin, doktor.'' ''Çünkü var olmaya devam edecek kadar cesaretim kalmadı.'' Doktor Noel cevap vermeden yatağa doğru döndü ve cesedi incelemeye koyuldu. ''Kesinlikle ölmüş.'' diye mırıldandı. ''Evet, tam düşündüğüm gibi cepleri boş.'' ''Evet, adı da gömleğinden kesilip alınmış. İşlerini istedikleri gibi yapmışlar. Neyse ki ufak tefek bir adam.'' Silas bu sözleri büyük bir gerginlikle izliyordu. En sonunda otopsisini tamamlayan doktor, bir sandalye çekip yüzünde gülümsemeyle genç Amerikalı'ya döndü. ''Odanıza girdiğimden beri'' dedi, ''kulaklarımın ve dilimin çok meşgulü olmasına rağmen gözlerimi aylaklığa esir etmedim. Bir süre önce, yurttaşlarınızın dünyanın her köşesine götürdüğü o devasa yapılardan birinin sizin odanızda da olduğunu fark ettim. ''Seratoga sandığından bahsediyorum.'' Şimdiye kadar o sandıkların ne işe yaradığını anlamamıştım ama artık bir fikrim oluşmaya başladı. Köle ticaretini kolaylaştırmak için mi, yoksa av bıçağının sonuçlarının önüne geçmek için mi karar veremedim. Ama emin olduğum bir şey varsa, o da sandığın insan cesedi saklamaya yaradığıdır. ''Kesinlikle'' dedi Silas, ''kesinlikle şakanın sırası değil. Kendini her ne kadar esprili bir şekilde ifade etsem de, ''Diye karşılık verdi doktor. Sözlerimin maksadı oldukça ciddi. Genç dostum, yapmamız gereken ilk şey sandığınızın içindeki her şeyi boşaltmak.'' Doktor Noll'un otoritesine boyun eğen Silas kendini onun emirlerine uymaya adadı. Serotoga sandığının içindeki her şey kısa süre içinde boşaltıldı ve bütün zemini kapladı.'' Sonrasında Silas'ın dizlerinden, doktorun omuzlarından tuttuğu ceset yataktan zorlanarak çıkarılarak iki büklüm yapıldı ve boş sandığın içine tıkıldı. İki adamın da bu alışılmışın dışındaki yükü içeren sandığın kapağını kapamak için çaba sarf etmesi gerekmişti. Sonrasında doktor, kendi eliyle kapağı kilitlemekle meşgulken, Silas da sandıktan çıkanları dolap ve şifon yere yerleştirmeye koyulmuştu. ''Şimdi'' dedi doktor. ''Kurtarılma yolunuzdaki ilk adımı atmış olduk. Yarın ya da büyük ihtimalle bugün kapı görevinizin şüphelerini yok etmeye gayret etmelisiniz. Ona olan borcunuzu öderken güvenli bir sonuç elde etmek için gerekli düzenlemeleri yapacağım konusunda bana güvenebilirsiniz. O sırada benimle birlikte odama gelin. Size güvenli ve güçlü bir uyku ilacı vereceğim. Ne yaparsanız yapın, önce dinlenmeniz gerek. Ertesi gün Silas için daha da zor geçti.'' Sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Arkadaşlarıyla görüşmedi ve kederli gözlerine seritoga sandığına dikip bütün gün bir köşede oturdu. İlk baştaki akılsızlığının ceremesini çekiyordu. Gözetleme deliği yeniden açılmıştı ve Madame Sifrin'in odasından kendi odasının devamlı izlendiğini fark etti. Bu durum içini öylesine yiyip bitirdi ki en sonunda kendi tarafındaki gözetleme deliğini kapamak zorunda kaldı. Böylelikle kendini gözetlenmekten kurtardıktan sonra zamanının büyük bir kısmını gözyaşları içinde dua ederek geçirdi. Doktor Noel o akşam geç saatte odaya elinde üstünde adres yazmayan mühürlü iki zarfla girdi. Bir tanesi ağır, diğeri ise açık ve inceydi. "Silas," dedi masaya oturarak. "Artık sizi kurtaracak planımı açıklamanın zamanı geldi. Bohemya prensi Paris karnavalındaki birkaç günlük eğlence sonunda Yarın sabah erken saatte Londra'ya geri dönüyor. Epey bir süre önce şansım yaver gitmişti ve süvari birliğinin komutanı olan Albay Ceraldin'e mesleğimle ilgili bir konuda yardım etmiştim. İki tarafta bu yardımı unutmadı. Bunun ne tür bir yardım olduğunu size açıklamama gerek yok. Yalnızca onu, benim de ondan yardım isteyebileceğim kadar iyi tanıdığımı bilmeniz yeterli. Şimdi Londra'ya gitmeniz ve sandığınızın daima kapalı kalması gerek. Gümrükte başınıza büyük bir zorluk çıkarabilirler ama sandığın prens gibi önemli bir şahsiyete ait olduğunu bilirlerse nezaketen incelemeden geçmesine izin vereceklerdir. Albay Geraldini durumdan haberdar ettim ve olumlu bir yanıt almayı başardım. Yarın saat altı olmadan prensin kaldığı otele giderseniz sandıkta onun bir eşyası olarak geçirilecek ve siz de onun kafilesinin bir üyesi gibi yolculuk edeceksiniz. Siz konuşurken... Sanki Prens de Albay Ceraldi'ni daha önce gördüğümü hatırladım. Hatta geçen gece Buliyar balosunda konuşmalarının bir kısmına kulak misafiri bile oldum. Çok mümkün. Çünkü prens toplumla iç içe olmayı sever," diye cevapladı doktor. Londra'ya vardıktan sonra," diye devam etti sözlerine. "İşiniz hemen hemen bitmiş sayılır. Bu ağır zarfın içindeki mektupta adresi belirtmedim ama diğerinde sandığınızla birlikte gitmeniz gereken evin tarifi var." O eve vardığınızda sandığı sizden alacaklar ve başınız beladan kurtulmuş olacak. Çok yazık, dedi Silas. Size inanmayı bütün kalbimle istiyorum ama bu nasıl mümkün olacak? Bana muhteşem bir kapı açtınız ama size sorarım. Benim aklım böyle zor bir çözümü algılayabilir mi? Lütfen daha açık olun ve planınızı anlamama yardım edin. Doktor bir hayli etkilenmişe benziyordu. Genç adam, diye cevap verdi. Benden nasıl zor bir şey istediğinizi bilmiyorsunuz. Ama öyle olsun. Şu an kendimi aşağılanmış gibi hissediyorum ve bu kadar çabaladıktan sonra bu isteğinizi reddetmek tuhaf kaçar. Her ne kadar sakin görünsem de, alçak gönüllü, tek başına ve çalışma bağımlısı gençken, Londra'nın en zeki ve tehlikeli adamlarının arasında adım bir düsturdu. Her ne kadar dışarıdan saygın ve hayranlık uyandıran biri olsam da, Gerçek gücüm her zaman en gizli, en korkunç ve en suç dolu ilişkilerimden kaynaklanıyordu. Ben de sizi yükünüzden kurtarmak için o zamanlar bana itaat eden adamların birinden yardım istedim. Bu adamlar birçok farklı ulustan geliyor ve hepsinin ustalığı farklı. Hepsi birbirine muhteşem bir yeminle bağlı ve aynı amaç için çalışıyorlar. Amaç cinayet. Ve masum görünen ben, o korku veren çetenin lideriydim. ''Ne?'' diye bağırdı Silas. ''Katil misiniz yani? Amacı cinayet olan bir katil. Ben sizin elinizi tutabilir miyim? Yardımınızı kabul etmeli miyim? Karanlık ve ihtiyar bir suçlu. Gençliğimi ve kederimi suç ortağı mı yapacak?'' Doktor acı acı güldü. ''Siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz Bay Scudamore'' dedi. ''Ben size öldürülen ve öldüren arasında bir seçim sunuyorum.'' Eğer vicdanınız yardımımı kabul etmeyecek kadar rahatsızsa hemen gidebilirim. Siz de sandığınız ve içindekiyle vicdanınızın sesine göre hareket edersiniz. Kendimi yanlış ifade ettim, diye karşılık verdi Silas. Sizi masum olduğuma ikna etmeye bile çalışmadan bana nasıl cömertçe kalkan olduğunuzu hatırlamalıydım. Tavsiyelerinizi minnetle dinlemeye devam ediyorum. Güzel, dedi doktor. Deneyimlerinizden bir şeyler öğrenmeye başladığınızı görüyorum. ''Aynı zamanda'' diye araya girdi Neil ''Bu trajik işlere alışkın olduğunuzu itiraf ettiğinize ve beni tavsiye ettiğiniz kişiler eski ortaklarınız ve dostlarınız olduğuna göre sandığı taşıma işini siz devralıp beni berbat varlığından hemen kurtarabilir misiniz?'' ''Aman'' diye cevapladı doktor. ''Sizi gerçekten sevdim. Eğer sizin sorunlarınızla yeterince meşgul olmadığımı düşünüyorsanız bana inanın. Bütün kalbimle tam tersini düşünüyorum.'' Yardım teklifimi ister reddedersiniz, ister kabul edersiniz ama beni artık minnet sözleriyle daha fazla sıkmayın. Düşüncelerinizi aklınızdan daha az değer veriyorum. Eğer önünüzde akıl sağlığıyla yaşayacağınız yıllar varsa, bütün bunları daha farklı düşüneceğiniz ve bu geceki davranışınız yüzünden utanç duyacağınız günler de gelecek.'' Doktor bunları söyledikten sonra sandalyesinden kalktı, talimatlarını anlaşılır bir şekilde kısaca tekrarladı ve Salis'a cevap hakkı tanımadan odadan çıktı. Ertesi sabah Saylıs otelde kendini tanıttı ve Albay Ceraldin onu nazikçe karşıladı. Silas o anda sandığın ve içindekilerin yarattığı bütün sıkıntılardan kurtuluvermişti. Her ne kadar denizcilerin ve tren yolu çalışanlarının kendi aralarında prensin bagajının tuhaf ağırlığı konusunda şikayet ettiklerini duyup dehşete kapılsa da yolculuk kazasız belasız sona ermişti. Prens Florizel, süvari birliğinin komutanıyla baş başa kalmak istediği için Silas hizmetçilerin olduğu faytona binmişti. Yine de gemiye vardıklarında bagaj yığınından gözlerini ayıramayan Silas'ın kederli hali ve davranışları ekselanslarının dikkatinden kaçmamıştı. Silas'ın hala başına gelecekler konusunda büyük kaygıları vardı. ''Şu adamın'' dedi prens, ''üzülmek için geçerli nedenleri olmalı. O'' dedi Geraldine, ''kafilenizle yolculuk etmesi için izin aldığım Amerikalı. ''Bana kabalık ettiğimi hatırlattın'' dedi prens Florizel. Sonrasında Sayles'a doğru yaklaşarak büyük bir nezaketle konuşmaya başladı. Genç adam, Albay Geraldin vasıtasıyla bana ilettiğiniz arzunuzu yerine getirmek bana zevk verdi. Lütfen ileride bir gün size ciddi bir görev vermekten mutluluk duyacağımı unutmayın. Sonra Amerika'nın siyasi durumuna dair sorduğu soruları Sayles büyük bir nezaketle cevapladı. Siz daha çok gençsiniz, dedi prens. Ama yaşınıza göre epey olgun olduğunuzu görüyorum. Belki de kafanızı ciddi meselelere fazla yoruyorsunuzdur. Ama öte yandan ben de patavatsız davranıp sancılı bir konuya parmak basmış olabilirim. Büyük bir keder içinde olmam için geçerli bir nedenim var, dedi Sayles. Hiçbir masum insan bu denli rezil bir şekilde suistimal edilmemiştir. Sizden bana sırrınızı söylemenizi istemeyeceğim, diye karşılık verdi Prens Florizel. Ama Albay Geraldine'nin verdiği tavsiyelere her zaman güvenebileceğinizi bilmenizi isterim. Size yardım etmek istiyorum ve bu konuda birçok kişiden daha etkili olabileceğimi unutmayın. Silas, bu büyük adamın dostane tavırları karşısında rahatlamış olsa da aklı yine kasvetli sorunlarıyla meşguldü. Bir prensin bir cumhuriyetçiye yapacağı iyilik bile düşüncelerinin içinde kaybolmuş birini kurtarmaya yetmiyordu. Tren, Shering Cross'a ulaştığında gümrük memurları, Prince Florizel'in bagajına her zamanki gibi ayrıcalık gösterdi. Oldukça zarif atlı arabalar prensi bekliyordu. Saylısı da diğerleriyle birlikte prensin konutuna götürüldü. Albay Geraldin orada saylısı buldu ve büyük saygı beslediği doktorun bir dostuna yardım etmekten büyük zevk duyacağını söyledi. Umarım diye ekledi, porselenlerinizin hiçbiri zarar görmemiştir. O sırada prensin eşyalarının titizlikle taşınması konusunda özel emirler veriliyordu. Daha sonra genç adama eşyalarının verilmesi ve Serotoga sandığının şoför mahaline konması için hizmetkarları faytonlardan birine yönlendiren albay, Silas'la tokalaştıktan sonra sarayın içinde yapması gereken işler için izin isteyerek oradan ayrıldı. Silas, adresin yazılı olduğu zarfın mührünü açıp heybetli uşaktan kendisini Bugs Court'a götürmesini istedi. Adamın şaşkın gözlerle emrin tekrarlanmasını beklediği göz önünde bulundurulduğunda orayı bilmiyor olamazdı. Silas heyecanlı bir şekilde lüks faytona bindi ve gitmek istediği yere doğru yola koyuldu. Bugs Court'un girişi faytonun giremeyeceği kadar dardı. İki ucunda da bir direk olan tren raylarının arasındaki patikaları andırıyordu. Bu direklerden birinin üstünde oturan adam bir anda yere atlayıp arabacıyla samimi bir şekilde selamlaştı. Bu sırada uşak faytonun kapısını açtı ve Silas'a, Serratoga sandığını alması gerekip gerekmediğini ve kaç numaraya götürüleceğini sordu. ''Lütfen'' dedi Silas. ''Üç numaraya.'' Uşak ve direkte oturan adam, Silas'ın yardımına rağmen sandığı güç bela taşıyabildiler. Söz konusu evin önüne bırakmadan önce, genç Amerikalı ortalıkta aylak aylak dolaşanların kendisine baktığını görüp dehşete kapıldı. Ama elinden geldiğince güçlü görünmeye çalışarak diğer zarfı uzattı. ''Evde yok'' dedi adam. ''Ama mektubunuzu bırakıp yarın sabah erkenden gelirseniz ziyaretinizi kabul edip etmeyeceğini, ederse bunun ne zaman mümkün olabileceğini size söylerim. Sandığınızı burada bırakmak ister misiniz?'' diye ekledi. ''Elbette'' dedi Sayles ve hemen sonrasında bu kadar acele ettiğine pişman olarak aynı tabırla sandığı otele götüreceğini belirtti. Etrafındakiler, Silas'ın kararsızlığıyla dalga geçtikten sonra onu lanetler yağdırarak faytona kadar takip ettiler.'' Utanç ve dehşet içindeki Silas, hizmetkarlardan onu en yakın sokaktaki sakin ve rahat bir otele götürmelerini istedi. Prensin Korteji Silas'ı Craven sokağındaki Craven Oteli'ne bıraktıktan sonra onu otelin hizmetkarlarıyla bırakarak geri döndü. Görünüşe göre otelin tek boş odası, birkaç basamak yukarıda bulunan ve arka tarafa bakan izbe bir odaydı. İki tıknaz otel çalışanı durmadan söylenerek Serotoga sandığını bu küçük odaya taşıdılar. Silas'ın bu sırada onların peşinden ayrılmadığını ve devamlı olarak yüreğinin ağzına geldiğini söylemeye gerek bile yok. Yanlış atılacak tek bir adımla sandığın trabzanlardan düşebileceğini ve ölümcül içeriğinin giriş salonunun orta yerine saçılacağını düşündü. Odasına girdikten sonra yatağının kenarına oturarak az önce çektiği sıkıntıdan kurtulmaya çalıştığı anda yere çömelip sandığa özenle bağlanan ipleri büyük bir işgüzarlıkla açmaya çalışan adamın görüntüsü onu kuruntularından uyandırmaya yetti. ''Bırak!'' diye bağırdı Silas. ''Burada kaldığım sürece sandığın içindeki hiçbir şeyi kullanmayacağım.'' ''O halde aşağıda bırakmalıydınız.'' diye söylendi adam. ''Bu şey bir kilise kadar büyük ve ağır. İçinde ne olduğunu hayal bile edemiyorum. Eğer para varsa bizden daha zenginsiniz demektir.'' ''Para mı?'' diye tekrarladı Silas. İçine ani bir endişe kaplamıştı. ''Parayla neyi kastediyorsun? Benim param yok ve sen de saçmalıyorsun.'' Pekala kaptan, diye homurdan da adam göz kırparak. Kimse sizin soyluluk paranıza dokunmayacak. En az banka kadar güvenliyimdir diye ekledi. Ama sandık ağır olduğu için şerefine içmek isterim. Silas, adama iki Napolyon verdikten sonra, bu yabancı para birimi nedeniyle özür dileyip ülkelerine henüz yeni geldiğini söyledi. Adam daha da sert bir şekilde söylenip bir elindeki paraya, bir de Serotoga sandığına kibirle baktıktan sonra geri çekilmeye razı oldu. Ceset, Hemen hemen iki gündür Silas'ın sandığındaydı. Talihsiz New England'lı en sonunda yalnız kalmayı başardığında büyük bir dikkatle bütün çatlakları ve açıkları kokladı. Ama hava serindi ve sandık herkesi şaşkına çevirecek sırrını korumayı başarmıştı. Sandığın yanına bir sandalye çekerek yüzünü ellerinin arasına aldı ve derin düşüncelere daldı. Eğer hızlı bir şekilde kendine gelmeseydi gerçekler hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktı. Yabancı bir şehirde tek başınaydı. Ne tek bir dostluğu ne de bir suç ortağı vardı. Doktorun yardımı inşa yaramasaydı hiç şüphesiz kayıp bir New England'lu olurdu. Geleceğe dair kafasında kurduğu hırs dolu planları keder içinde düşündü. Doğduğu yer olan Maine eyaletindeki Bangor şehrinin kahramanı ve sözcüsü olamazdı. Bütün kalbiyle istediği gibi ofisten ofise koşup başarı üstüne başarı kazanamazdı. Birleşik Devletler Başkanı olup Washington'daki meclis binasını süsleyecek, olası en kötü sanat formunda yapılmış bir heykel bırakma ümitlerinden de vazgeçmesi gerekiyordu. İzbe bir otel odasında, bir Serotoga sandığının içinde iki büklüm olmuş bir İngiliz'in cesedine zincirlenip kalmıştı. Ondan kurtulmazsa, milli zaferlerin simgelendiği banknotların üzerinden silinip gidecekti. Bu genç adamın doktorla, öldürülen adamla, Madame Sifrin'le, Otel görevlisiyle, prensin hizmetkarlarıyla, yani kısacası korkunç kaderine uzaktan temas eden herkesle ilgili kullandığı kelimeleri sıralamaktan korkuyorum. Akşam yedi gibi yemek yemek üzere aşağıya indi. Ama sarı renkli kahve modası onu dehşete düşürdü. Yemek yiyen diğer otel müşterileri şüphe içinde ona bakıyorlardı. Aklı yukarıdaki seritoka sandığında kalmıştı. Garson gelip ona peynir ikram ettiğinde sinirleri öylesine gergindi ki sandalyesinden düşecek gibi oldu ve birasından kalanlar masa örtüsüne döküldü. İşi bitince garson Saylesa puro odasını göstermeyi teklif etti. Her ne kadar Sayles bir an önce tehlikeli hazinesine geri dönmek istese de garsonu reddetmeye cesaret edemedi ve aşağıdaki gaz lambasıyla aydınlatılan Craven Oteli'nin tütün ve kahve içilen alanını oluşturan mahzene indi. Çok mutsuz iki bahisçi terli ve savurgan bir gözetme neşliğinde bilardo oynuyordu. Silas, o anda mahzende bu insanlardan başka kimse olmadığını düşündü ama etrafına şöyle bir kez daha baktıktan sonra en uzaktaki köşede sigara içen, gözlerini yere dikmiş saygıdeğer ve mütevazı birinin daha olduğunu fark etti. Onu daha önce de gördüğünü hatırlıyordu. Giysilerinin tamamen farklı olmasına rağmen, Bugs Court'un girişindeki direkte oturan adamı hemen fark etmişti. Adam sandığı faytondan indirip taşımasına yardım etmişti. New England'lı adam geri dönüp hızla mahzenden çıkarken arkasına dönüp bakmadı bile. Kendini yatak odasına kilitleyip kapıyı sürgüledi. Bütün gece en korkunç ihtimallere teslim olarak cesedin doldurduğu sandığı izledi. Otel görevlisinden gelen sandığın içinin altınla dolu olduğu tahmini aklında yeni korkuların canlanmasına yol açmış, gözünü kapamaya bile korkar olmuştu. Buxkort'taki aylak adamı pro odasında farklı bir kılıkta görünce, yeniden karanlık entrikaların ortasında olduğuna ikna olmuştu. Gece yarısını biraz geçmişti ki, huzursuz şüphelerine yenik düşen Silas, yatak odasının kapısını açıp koridora baktı. Tek bir gaz arabasının aydınlattığı loş koridorun biraz uzağında, yerde üniformasıyla uyuyan bir hizmetkar olduğunu gördü. Silas, parmak uçlarının üstünde adama yaklaştı. Adam kısmen sırt üstü, kısmen de yan yatıyordu. Sağ kolu yüzünü kapamıştı. Amerikalı adam tam üstüne doğru eğilmişti ki uykucu hizmetkar kolunu kıpırdatıp gözlerini açtı. Silas kendini yeniden Buxkort'taki aylakla yüz yüze bulmuştu. ''İyi geceler bayım'' dedi adam nazikçe. Ama Silas cevap veremeyecek kadar şaşkındı. Tek kelime etmeden odasına döndü. Sabaha karşı endişeleri yüzünden yorgun düşen Silas sandalyesinde uyuyakaldı. Başını sandığa koymuştu. Rahatsız pozisyonuna ve ürkütücü yastığına rağmen çok derin uyuyordu. Ta ki geç bir saatte kapının sertçe çalınmasına kadar. Hızla koşup kapıyı açan Silas, karşısında otel görevlisini buldu. Dün, Bucks Court'a giden beyefendi siz misiniz? diye sordu görevli. Silas titrek bir sesle oraya gittiğini kabul etti. O halde bu not size, diye ekledi adam, mühürlü zarfı uzatırken. Silas zarfa açtığında içindeki notta şöyle yazıyordu: Saat 12'de. Silas dakik davranmıştı. Sandıksa kendisinden önce birkaç ilik kıyım hizmetkar tarafından oraya getirilmişti. Davet edildiği odada sırtı kapıya dönük bir şekilde ateşin başına oturmuş ısınmaya çalışan bir adam vardı. İçeri girip çıkan onca adamın gürültüsü ve çıplak döşemelere bırakılan sandığın gıcırtısı adamın umurunda değil gibiydi. Silas korku içinde beklerken, adam en sonunda varlığını fark etmeye tenezzül etti. Adam yüzünü yavaşça dönene kadar yaklaşık beş dakika geçmişti. Bu, Bohemia Prensi Florizel'di. Pekala, dedi büyük bir ciddiyetle. Nezaketimi kötüye kullandınız. İşlediğiniz suçların yarattığı sonuçlardan kaçabilmek için kendinizi mağdur gibi gösterdiniz. Dün sizinle konuştuğumda yaşadığınız utancı çok iyi anlayabiliyorum. ''Ben masumum.'' diye söze başladı Saylıs. ''Yaşadığım talihsizlik dışında.'' Acelesi varmış gibi telaşlı bir ses ve büyük bir içtenlikle başına gelen faciayı prense baştan sona anlattı. ''Sanırım yanılmışım.'' dedi ekselansları. Saylıs'ı sonuna kadar dinledikten sonra ''Siz büyük bir talihsizliğe kurban gitmişsiniz ve sizi cezalandırmayacağıma göre yardım etmek için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi ise.'' diye devam etti. İşe koyulalım. Hemen sandığınızı açın da içindekine bakayım. Silas'ın rengi değişiverdi. İçine bakmaya korkuyorum, dedi. Ah diye karşılık verdi prens. Daha önce bakmamış mıydınız? Bu duygusallığınızla başa çıkmayı öğrenmelisiniz. Hala yardım edebileceğimiz hasta bir adamın görüntüsü. Artık ne kurtarabileceğimiz, ne zarar verebileceğimiz, ne sevebileceğimiz, ne de nefret edebileceğimiz bir ölüden daha acıklı olmalı. ''Cesaretinizi toplayın Bay Scudamore.'' Silas'ın hala tereddüt ettiğini görünce, ''Bu ricama başka bir isim vermek istemiyorum.'' diye ekledi. Genç Amerikalı, sanki bir rüyadan uyanır gibi sarsılıp, tiksintiyle titreyerek ipleri çözmeye başlayıp, Serratoga sandığının kilidini açtı. Prens, ellerini arkasında birleştirmişti ve sakin bir ifadeyle sandığın yanında duruyordu. Kas katı kesilen cesedi olduğu yerden çıkarıp yüzünü göstermek için saylısın hem manevi hem de fiziksel açıdan epey çaba sarf etmesi gerekti. Prens Florizel acı dolu bir şaşkınlık ifadesiyle geri çekildi. Yazıklar olsun diye bağırdı. Vice Cadmore Bana nasıl zalimce bir hediye getirdiğinizin farkında değilsiniz. Bu benim kortejimden genç bir adam, sadık dostumun kardeşi. Benim için göreve giderek kendini vahşi ve hain adamların avuçlarına bıraktı. Zavallı Ceraldin, diye devam etti. Kardeşinin başına gelenleri size nasıl söylerim? Onu bu pis kahrolası, alışılmadık ölüme sürükleyen hadsiz oyunlar yüzünden kendimi size ya da Tanrı'ya nasıl affettireceğim? Ah Florizel, Florizel! Ölümlü yaşamın hoşgörüsünü ne zaman öğrenecek, elinizin altındaki gücün gözlerinizi kamaştırmasına ne zaman son vereceksiniz? Güç, diye bağırdı. Kim daha güçsüz, Bay Skadmor? Feda ettiğim bu genç adama bakınca prens olmanın nasıl da önemsiz olduğunu hissediyorum. Silas bu duygusallıktan etkilenmişti. Prensi teselli edecek birkaç kelime söylemeye çalıştıysa da gözyaşlarına boğulmaktan kendini alamadı. Silas'ın maksadını anlayan prens yanına gelip elini tuttu. ''Kendinize hakim olun.'' dedi. ''Öğrenecek çok şeyimiz var ve ikimiz de bugünkü görüşme için güçlü olmalıyız.'' Silas, yüzünde sevecen bir ifadeyle prens'e e sessizce teşekkür etti. ''Şu kağıda doktor Noelın adresini yazın.'' diye devam etti prens, Silas'ı masaya doğru götürürken. ''Bir daha Paris'ten giderseniz o tehlikeli adamın çevresinden uzak durun.'' Bu konuda çok cömert davrandığına inanıyorum. Genç Ceraldi'nin öldüğü sırrını biliyor olsaydı, onun bedenini gerçek katiline yollamazdı. Gerçek katil, diye tekrarladı Silas şaşkınlık içinde. Yüce Tanrı'nın bana tuhaf bir şekilde ulaştırdığı bu mektup, intihar kulübünün rezil başkanı olan katilin kendisine gönderilmişti. Bu pis işlere daha fazla bulaşmayın, mucizevi kurtuluşunuzun tadını çıkarıp buradan hemen ayrılın. ''Önemli işlerim var. Bir zamanlar cesur ve yakışıklı bir genç olan bu zavallı cesedi hemen halletmeliyim.'' Silas, Prens Florizel'in söylediklerine boyun eğerek nazikçe huzurlarından ayrılsa da, Prens bir süre Bugs Court'ta uyalanmayı seçti. Sonrasında onu ziyarete gelen polis departmanından, Albay Henderson'ın muhteşem faytonuyla oradan ayrıldı. Bir cumhuriyetçi olan genç Amerikalı, oradan ayrılan faytona saygısını sunmak için şapkasını çıkardı. Aynı gece trene binerek Paris'e doğru yol almaya başladı. Burası Doktor Lacerot'a gasandığının hikayesinin sonu. Orijinalinde hissedilen ama bizim batılı zevkimize pek uymayan Tanrı'nın gücüyle ilgili bazı düşünceleri es geçerek, yalnızca Bay Scudamore'un siyasi bir üne kavuşmaya çoktan başladığını ve son bilgilere göre doğduğu kasabanın şerifi olduğunu eklemek isterim. Son